Kendilerinden sonra yerlerine öyle bir nesil geldi ki, namazı zâi ettiler, şehvetlerinin peşine düştüler. İşte bunlar da azgınlıklarının cezasını bulacaklardır. Ancak tövbe eden, iman edip makbul ve güzel işler yapanlar, cennete girecekler ve asla haksızlığa uğramayacaklardır. Evet, onlar, Rahman'ın kullarına gıyabi olarak vaad ettiği, Dünyadayken görmek sizin inandıkları adın cennetlerine gireceklerdir. Allah'ın vadi muhakkak ki yerini bulacaktır. Orada onlar boş ve anlamsız söz işitmezler. Sadece selam ve selamet sözleri duyarlar. Orada ziyafetleri sabah akşam kendilerine sunulacaktır. İşte bu cennetlere kullarımızdan Allah'ı sayıp günahtan sakınanları varis kılacağız. Rabbinin emri olmadıkça, biz, meleklerden olan elçiler, inmeyiz. Önümüzde ve arkamızdaki bütün geçmiş ve gelecek şeyler ve bunların arasındakiler hep ona aittir. Senin Rabbin hiçbir şeyi unutmaz. O göklerin, yerin ve o ikisinin arasında olan her şeyin Rabbidir. Öyleyse yalnız O'na kulluk et. O'na ibadetinde sabır ve sebat göster. Ona denk ve adaş olacak hiç kimse bilir misin? Böyleyken kâfir insan, sahi ben öldükten sonra diriltilip, kabrimden çıkarılacak mıyım? der. O insan hiç düşünmüyor mu ki, o hiçbir şey değilken, biz onu yaratıp var ettik. Senin Rabbine yemin olsun ki, biz onları da, şeytanları da diriltip, huzurumuza toplayacağız. Sonra da cehennemin çevresinde, Dizüstü çökmüş vaziyette, oraya getireceğiz. Sonra da her topluluktan, Rahman'a isyan etmede aşırılık edenleri çekip ayıracağız. Sonra, o cehennemi boylamaya daha çok müstahak olanları, elbette biz pek iyi biliriz. Sizden hiç kimse yoktur ki, cehenneme varmasın. Bu, Rabbinin katında kesinleşmiş bir hükümdür. Sonra, Allah'ı sayıp, günahlardan sakınan müttakileri kurtararak, zalimleri diz üstü çökmüş vaziyette orada bırakacağız. Ayetlerimiz kendilerine açık açık okunduğu zaman o kâfirler iman edenlere dediler ki bu iki zümreden mümin ve kâfirlerden hangisinin makamı daha üstün? Grup ve topluluğu daha muteberdir. Halbuki biz onlardan önce gerek mal ve eşyaları, gerek gösterişleri daha güzel durumda olan Öyle nesiller helak ettik ki saymaya gelmez. De ki, dini inkar edenlere rahman biraz mühlet versin. Bundan ne çıkar? Ama işin sonunda onlar kendilerine vaad olunan azabı veya kıyameti görünce işte o zaman öğrenecekler kimmiş mevkii daha düşük ve kimmiş asker ve maiyeti daha zayıf. Allah hidayeti kabul edip Doğru yola gelenlerin ise feyizlerini arttırır. Baki kalacak dürüst ve yararlı işler Rabbinin nazarında hem mükafat bakımından daha üstün hem de akibet yönünden daha iyidir. Baksana şu ayetlerimizi inkar edip mutlaka malım mülküm de olacak, çoluk çocuğum da olacak diyen adamın haline. Ne o bu adam gaybı öğrenmenin yolunu mu buldu? Yoksa Rahman'dan kesin bir söz mü aldı? Asla! İşte onun bu sözünü deftere kaydedeceğiz. Ve azabını da arttırdıkça arttıracağız. O sözünü ettiği mal ve evlada biz varis olacağız. Nesi var nesi yoksa bize kalacak. Ve o, huzurumuza tek başına gelecektir. Kendilerine kalsa, izzet ve kuvvet vesilesi olsun diye, Allah'tan başka bir takım tanrılar edindiler. Hayır, hayır! Taptıkları o nesneler, onların ibadetlerini reddedecekler ve kendilerine düşman olacaklardır. Görmüyor musun ki, biz kâfirlere şeytanları musallat ediyoruz. Onları oynatıp duruyorlar. O halde onlar hakkında acele etme. Biz onların günlerini saymaktayız. Gün gelecek, Allah'ı sayıp haramlardan sakınan müttakileri, Rahman tarafından ağırlanacak, konuk heyet olarak toplayacağız. Suçluları da, susuz olarak, o yakıcı cehenneme süreceğiz. Rahmanın huzurunda, söz almış olanlar dışında, hiç kimse şefaat edemeyecek. Rahman, evlat edindi dediler. Böyle diyen sizler, pek çirkin bir şey ortaya attınız. Rahmana çocuk isnad etmelerinden ötürü, neredeyse gökler çatlayacak, yer yarılacak, Dağlar yıkılıp çökecekti. Halbuki evlat edinmek Rahman'ın şanına yakışmaz. Göklerde ve yerde kim varsa Rahman'ın ancak kulu olabilir. O bunların hepsini ilmiyle ihata etmiş, tek tek tespit etmiştir ve onların hepsi de kıyamet günü onun huzuruna tek başına gelecektir. İman edip makbul ve güzel işler yapanları Rahman hem Allah hem de mahluklar nezdinde sevimli kılacaktır. Bizim Kur'an'ı senin dilinle indirip kolaylaştırmamızın başlıca sebebi senin müttakileri müjdelemen ve inatçı kimseleri de onunla uyarmandır. Hem biz onlardan önce nice nesiller imha ettik. Onlardan hissedip gördüğün yahut sesini işittiğin bir tek kişi bile var mıdır?